Önemli gibi duran birkaç tane nokta var. Deleuze'nin düşüncesinin Deleuze'nin ve Guattari'nin düşüncesinin bu özgürlükçülüğü bir yandan daha önce söylemiş olduğumuz gibi Marxizmi çok rahatsız ederken diğer yandan özellikle anglo sakson anarşist düşüncesi içinde bir e, yankı yaptı. Fakat o yankı tabii tabii bir şekilde üretken ve yaratıcı bir yankı. Onu göstermek lazım. Çünkü e, düşüncenin içinde çıkmış olduğu dönemin sorunlarıyla daha sonraki yaşanan sorunlar arasındaki yani o küçük ayrımlar, küçük farklar bir şekilde başka türlü okuma yollarını da açmakta filozoflara bakışta. Ama özellikle bir şey var onu Felis Quattari Antio için notlar diye yazmış olduğu bugün çok yakın tarihlerde yayınlanmış bir kitap bu. Yani e, Guattari'nin aldığı notlar bunların <gülüyor> çalışma biçimi şöyle. E, birbirlerine mektuplar yazıyorlar. Metinleri yolluyorlar. O ona yolluyor, o ona yolluyor. Okuyorlar bunları. Baştan birbirlerine yazıp düzeltip yolluyorlar ve konuşuyorlar. Ve konuşurken de sürekli antropolojik, psikanalitik yahut e, siyasi, antro, e, sosyal vesaire gibi meseleler üzerine tarih meseleleri üzerine düşünen bilim adamlarıyla sürekli bir temasları var. Yani bir düşüncenin e, sezgisi içindeler ama o sezgiyi ilerletmek için danışmak zorunda kalmış olduğu uzmanlar var. <gülüyor> Ve bunu bu şekilde yazmaya başlıyorlar kitabı. Yani Antonyi bir de Binyayla'yı da e, bu şekilde Kafka'yı da e, bu şekilde e, çalışıyorlar. Ve bu yazışmalar sırasında e, Feliz Guattari'nin Dörez'e yollamış olduğu mektuplar yayınlandı. Bunlar küçük notlar gibi işliyor. Yani e, bir devamlılığı olmayan Guattari'nin o olağanüstü e, bir tür şimşek hızıyla düşüncesinin getirmiş olduğu bunlar şeyler, cümleler, önermeler. Onların içinde özellikle arzulanan makineler yahut makinesal bilinç dışı veya şizo analiz diye adlandırılan bakışın ne sınıf mücadelesine dönüşle ne de anarşizme dönüşle ...alakası olabileceğini... ...söylüyor Guattari. Yani... ...Deloz ve Guattari'nin... ...düşüncesi... ...anarşizme... ...yaslanmış... ...anarşizme ön plana çıkarmış... ...yani şey Bakonin anlamında söylüyorum... ...Max Steiner anlamında söylüyorum... ...bir düşünce... ...olmaktan çok uzak çünkü... ...birincisi... ...bireye bakışta çok farklı bir... ...yaklaşım var. Yani... Guattari'nin kullandığı terminolojiye bakarsanız metastabilite, transdüksiyon, transversal bunlar başka bir düşünürün kavramları. Gilbert Simondon'a ait kavramlar. Ve Gilbert Simondon özellikle e, birey meselesi üzerine düşünüp de bireyin tek bölünmez bir bütün olduğunu söylemektense metastabl olan bir değişken olan asla sabitlenmeyen, asla birleşmeyen bir süreç olarak endividivasyon, bireyleşme içinde olduğunu vurgulayan bir düşünür. Ve Guattari bunu, Dülöz de aynı şekilde e, Bağlam yayınlarının yayınlamış olduğu e, Dülöz'ün, David Lapucan'ın yapmış olduğu Edisyonda e, ilk ciltte Simondo'nun üzerine Dülöz'ün makalesini okursanız orada e, Simondo'nun düşüncesinin ne kadar bu Shizo analitik düşünceyle yakından olduğunu tabii e, yakalamak çok da mümkün ama Guattari'nin notlarında bunlar kavramsal bir bütünlük de oluşturuyor Simondo'nun kavramlarıyla. Ve orada... E, bir birey üzerine kurulu anarşist bir felsefenin bu süreç olarak bireyleşmeyi ele alan, bireyleşmeyen, özneleşmeyen, özne haline gelmeyen bir düzenlemeyle felsefi olarak tamamen çok uzak olduğunu görmek mümkün. Birincisi bu. İkincisi, geriye dönen bir nostalji asla bu düşüncede yok. Yani demin yani bütün bu seminer boyunca söylediğimiz şey hep kavramlardan bir tanesine bakarsak zaten hemen ortaya çıkacak. Ee, kaçış çizgileri. Hep ileriye giden bir şey var. Akan bir şey var. Bilinç dışı bile geçmişe ait bir şey değil. Bilinç dışı. Yani bu psikaniz eleştirisi aslında bilinç dışındaki eleştirisi, bahsetmiş olduğumuz Hani o ayıom modeli geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanın aynı anda kendini ortaya çıkartması bize geçmişe ait olmaktan çok üç zamanı içinde taşıyan bir ilerleme. Yani ama ilerleme lafı da yanlış çünkü o da progress progre lafı, terakki lafı bize yakalayabilir, çok tehlikeli olur ilerleme diye bir şey söz konusu diye onların düşüncesinde. Ama bir başka yere doğru giden akışkanlıklar var. Onlar geri dönüşlü değiller. Yani çocuğun, babanın çocukluğuna, hastanın geçmişine yönelik rüyalar değil. Ne de tek bir yani e, Univoke e, anlamında tek taraflı bir bakışa da dönüşmüyor. Öyle ki Ödip, yani bütün bir şeyi, üçgeni oluşturan anne baba çocuk üçgeni içindeki suçluluk meselesi Yunan mitolojisindeki e, o bilmediği babasını öldürüp bilmediği annesiyle yatıp onu öğrendiği zaman Ödib'in büyük acısı ve gazabı Felix Quattari ve Jil Dölöz'ün bakışı için fazla temsiliyetçi fazla grek hatta bu diyaloglar kitabında Freud'un Fazlasıyla Romalı olduğunu söylemeye e, gidecek kadar bir cünnesi bile var. Diyor ki yani bütün bu bilinç dışı meselesi psikolojimizdeki bilinç dışı bir bireyin geçmişine ait olan bir o işte Freud'cu topik üzerine kurulu değil. Yani o ben üst ben ve id. Fakat bütün yaptığı şey diyorlar bu Freud'ün anne baba çocuk üçgeni üzerine kurulu olan bir bilinçdışı okuması, geçmişe ait bir bilinç okuması aslında tamamen arzulanan e, üretimin kırılmasından başka bir şeyi gerçekleştirmiyor. Kesiyor. Yani sen geçmişe doğru gittiğin zaman bugünden ...ilerlemini engelleyen, kesen bir... ...arzunun akışkanlığını kesen başka bir... E, ...duvar... ...örüyor. Ve o bakımdan... ...bir kavram kullanıyorlar. Özne değil. Ama... ...anlatımın... ...kolektif düzenlemesi diyorlar. Yani... Ajansman, kolektif de l'annonce. Söylenen şeyin, bir birey tarafından değil, bir ağızdan çıkan bir kafa tarafından değil, bir kişinin içindeki çokluklardan çıkıyor demek bu. Hepimiz bir birey değil, hepimiz bir çizgilerden oluşmuş bir çokluğuz demek bu. Yani, Ben burada konuşuyorsam konuştuğum kelimeler, kimi zaman önermeler, kimi zaman direkt cümleler, birey olarak bana ait değiller. Ben yaşamış olduğum bir zaman birimi içinde bu cümleleri, bu önermeleri... Hatta bazen direkt okuyarak bu cümleleri kullanıyorum sadece. Ben bir kullanıcıyım. Birey değilim, kullanıcıyım. Hangi dilde olursa olsun kullanıcıyım. Türkçe, yani benim konuşabildiğim, anlayabildiğim dillerde diyelim. O dilleri kullanıyorum. O dilleri ben ancak kullanma imkanına sahibim. Dolayısıyla bütün o sen kendi fikrini söyle bırak onları da kendi düşünüyorsun gibi soruların sen kendi hikayeni anlat sen kendi babanı anlat sen kendi annene anlat gibi e, soruların tamamen dışında mesela Melanie Klein'in yapmış olduğu analizleri mesela Richard üzerine yapılan bir şey ya Freud'un Jung üzerine yorumu bütün buradaki psikanalizin tek taraflı ve tek bir özneye tek bir öznenin, tek bir bireyin bilinç dışına indirgenmiş bir bakışının eleştirisi aslında Antioidik Bu e o bakımdan anlatımın kolektif düzenlemesi bir bireyleşme sürecindeki konuşan kimsenin kendisi o kullanıcı. Bu bakımdan yani bilinç dışı kavramını tabii Freud'dan ödünç alıyorlar ama onun benzerini bu da konuştuk Jane bilinç şuur altı yani bilinçaltı meselesini. sebebi Aşağı yukarı benzer şekilde Freud'de çok benzer bir şekilde daha önce ortaya atıyor ama buradaki kullanım biçimi Freud'ten çok çok çok farklı çünkü yani şöyle yazıyor. Evet evet psikaniz hep birlik dışından bahseder. Hatta bulandodur psikaniz bulmuştu biliyorsunuz. Biz bulmadık yani biz kullanıyoruz. Ama bütün bu pratik diyor geçmişe yönelik, bireye yönelik bir bilinç dışı oluşturmak aslında bilinç dışı denen kavramı ve o kavramın içindeki anlamı kesen, indirgeyen, teke indirgeyen ve hatta bilinç dışını aşağılayan bir bakıştır. Hatta o kadar ki Psikanaliz rüya yorumlarından çıkıyor Freud'un kendi oto analizi bilinç taşı tabi aynı zamanda Freud hem kendi döneminde büyük bir devrim yaratıyor mesela o, dün konuşmuş olduğumuz e, melek çocuk mitolojisi Hristiyan dünyasının melek çocuk sıfırda e, başlayıp hayatta kötülemeye başlayan o hikayesi yerine ...Freud tabi... ...çocuğun... ...içindeki o cinsel dürtüler... ...kıskançlıklar... ...hainlikler... ...vesaire... onların tamamen dolu bir... ...varlık olduğu üzerine... ...bilinç dışını kurarken... aslında ne yapıyor? Bir yandan da... ...bütün bu pisliği taşıyan... ...bilinç ...olumsuz bir şey olarak da bakıyor. Madem bu kadar çok pislik var bilinç dışında... O zaman birinci dışını temizlemek lazım. Temizlemek demek içini boşaltmak lazım. Eh, i̇çi sadece geçmişle dolu olsa bile hani Freudian anlamda bile düşünsek birinci dışına eğer biz pislik makinası diye bakıyorsak zaten ona olumsuz bir anlam yüklemeye başlıyoruz. Ne ki deriz? Bilinç dışı bir düşmandır psikolojisi için. Psikolojinin düşmanı bilinç dışı. Bulduğu kavram onun düşmanı. E, burada Almanca e, dün e, sorular soran arkadaşımız ise eğer telaffuzumu düzeltmesini rica edeceğim. Wo es war sol ich verden diye bir Freud'den alıntı. Yani zamanlar arasındaki geçişlik açısından bu orada olandı. Orada özne olarak başıma o gelmeli miyim? Benim başıma gelen şey orada olan mı? Hatta yani öyle ki, Özne olarak başıma gelen şey orada olan şeydi. Geçmiş benim başıma geliyor. Orada olduğu için. Ben de burada bulunduğum için o sırada. Çünkü bütün bir e, Freudian bilinç dışı analizi saklı olan değil mi? Geçmişten gelip orada saklı olanı gerçeğe, yüzüne, su yüzüne çıkartmak. Bazen de hatta diyor bu anlamda bilinç dışını kullandığı zaman bir takım kelime oyunları, yorumlamalar, skenizin bilinç dışı şeyleri, bakışı, bilinçli bakışı, anlaşmalar, kontratlar vesaire ve arzu ise. Aslında hani annemi istiyorum. Kız kardeşimi yapmak istiyorum. Bir arzu. Yani belki e, modern batı toplumlarında bugün ve geçmişte yasaklanan bir şey ama birçok toplumun tarihi içinde örnekleri hem geçmişten hem de şimdiden e, antropolojide mesela çok büyük bir eleştiri alan bir şey yani. Ödip meselesi. Hüseyin gün burada Dogon örneğini vermiştim. Marcel Griol'un Dogon mitolojisinde kız çocuk diyor ki annemi ben karnımda taşıdım. Ve erkek kardeşimi doğurdum. Yani e, kültüralist bakış her zaman çok enteresan olmayabilir ama mevcut bazı yaşam biçimleri yaşam biçimlerinin e, geçmişten gelen anlatısı ödipal bir indirgeminin e, sadece içinde kalmıyor. Bakımdan arzu tehlikeli bir şey psikolojiniz diyor ki arzunuzu denetleyin yani dinlerdeki nefsi korumak niçin kapanıyor kadın? nefsini korumak için adam niçin bakmıyor el sıkmıyor bazen nefsini korumak için yani bütün içindekini saklaması lazım ki temiz olsun. Bilinç dışı Deleuze'nin ve Guattari'nin bakışında böyle bir anlam ifade etmeye başladığı zaman arzu da düşmanımız. Bilinç dışına böyle bakıyorsak arzu bizim düşmanımızdır. Halbuki arzu buna daha, buna daha evvel baktık değindik. Arzu bir insanın Bir makinayı arzulaması değil Onun için arzulanan makineler demiştik O beni arzuluyor kadar ben onu arzuluyorum demiştik Halbuki Psikanalizdeki şey Annesini istiyor engellemek lazım Kodlar Ve üst kodlamalar. Kapitalizm bile birazdan oraya gireceğim. Bütün bir kodsuzlaştırma, serbestleştirme sınırını sonsuza açma. Gücü içinde bile ne demiştik? Kendi ahlaksızlarını, serserilerini yakalayıp atıyor içeri. Yani kanun kanun arzunun yasa, yani, yani hukuk aslında böyle bir şey. Hukuk arzunun akışkanlığını kesmek için en büyük Örgütlenme şekli. İktidarın örgütlenme şekli. Yani hem Benjamin'in hem Derrida'nın o meşhur kanunun gücü üzerine olan bakışı tamamen bununla alakalı yani. Normalizasyon diyor Foucault değil mi? Hukuk yerine, Huk yerine normalizasyon başladı diyor. Cinselliği tarihinde cildinde. Eğer despotik toplumlar hukuku bir engel gibi görüyorlarsa onun yerine başka bir model çıkarmak zorundalar. Normalizasyon. Normalleşme meselesi. Normal ve anormal arasındaki fark işte. Arzuyu biz, bizde eksik olan bir istek diye düşünmeye başladığımız zaman tabii psikanalizin hem arzuya hem de bilinç dışına bakışı çıkıyor karşımıza. Eksik olan arzulanıyor diyor psikanalist. Bilinç dışı arzusunu eksiye yöneltmiş onda olmayana halbuki arzunun olmayan üzerine eksik üzerine değil tam tersine bir düzenleme içinde oluştuğunu söylüyor Deloze yani ben bu elbiseyi arzu ediyorum dükkandan alacağım O elbisenin arzulanmasının içinde sadece bende eksik olan elbise değil, bütün bir başka düzenleme mekanizma arkasında ve yanlarında yatıyor. Nedir bunlar? Tüketim toplumu. Nedir bunlar? Gideceğim yerde o renkte bir elbise giyme isteği. moralim bozuk moralimi yükseltmek istiyorum vesaire yani toplumsal tüketime ait isteğe ait bütün bir düzenleme o elbisenin bana eksik olduğunu söylemiyor o elbiseyle benim gireceğim yeni ilişkinin hangi koşullara ait olduğunu bana ifade ediyor. Yani psikanalist diyor ki Döloz size eksiği ve kanunu öğretecek. Kanun budur. Annenle yatmayacaksın. Suç. Barış e, dün bize e, günah ve yasak arasındaki ilişkiden bahsetti aslında tabii. Burada e, yani o vermiş olduğu örnekte belki e, çok oturmuyordu ama bu suçluluk ve günah bunun bir parçası. Ve psikanalizin en büyük silahı olarak da bilinç dışını yorumlamayı seçmesidir diyor. Yorumlamakla, yani yorumlamak ne demek? Ben bir şey alacağım, kendime göre ona bir anlam vermeye başlayacağım. Şimdi hermeneotik yorum bilim. Merak ettiniz. Ben hep merak ediyorum ve bakıyorum. Tesadüfen yorum bilimle uğraşan, onu merak eden, onun üzerine çalışan insanların büyük bir kısmı siyasi olarak muhafazakar. Tuhaf, rastlantı olabilir. Yani teolojiyle sizin teolojiden bahsediyorsunuz. Birkaç defa sorduğunuz teoloji Teolojiyle, ilahiyatla yorum bilimi arasında büyük bir şey var. Kesişme. Ve psikolojist Grek, Romalı, çok tanrılı, aynı zamanda Yahudi Hristiyan. Bir dini gelenekten gelip kendi dönemindeki modernizasyon içinde Freud'un modernizasyonu yani Viyana modernizasyonu içinde yüzyılın başı Viyana'sı işte meşhur Wittgenstein'ın, Freud'un vesaire Müzel'in dünyası ama 19. yüzyıl muhafazakarlığına karşı çıkılan başka bir muhafazakarlık çıkıyor karşımıza Deplasman var. Bayağı yerden bir yere getiriyor ama şey devam ediyor. Yani e, Frans İhtilali'nin Dürkaym'in yazdığı gibi. Dürkaym bunu dinin e, temelliklerinde bahsediyor. Diyor ki Kardeşlik, eşitlik ve özgürlük kavramları laik olarak kullanılır ama bunu Türkiye'nin Hristiyanlıktır diyor. Tanrı önünde herkes eşittir. Herkes biraderdir zaten. Papazlar biraderdir. Eşittir çünkü biraderler Tanrı'nın kullarıdır ve Tanrı önünde aynıdırlar. Özgürdürler çünkü kendilerini Tanrı'ya bırakırlar ve Tanrı onları korur. <gülüyor> Laik edilmiş, sekülerize edilmiş bir üç kavram. ihtilalin sloganları olmaya başlıyor en büyük bilim dünyasını özleyen Auguste Comte pozitivist derslerinde işte meşhur ilahiyat metafizik bilim terakki dünyasında bütün istediği şey yeni bir din kurmak Auguste Comte din kurmak istiyor. Pozitif bir, bilimsel bir, bir din. Zaten o da sosyolojinin en başından beri hayatı boyunca sosyolojinin yaptığı şeyden başka bir şey değil. Türkaim'dan Burdiyo'ya kadar aynı tutoykel toplum bakışı devam ediyor. diyor çünkü bir tanesi ihtilal sonrasında parçalanmış bir Fransa'yı birleştirmeye çalışıyor. Burjuvalar ve köylüler bir tarafta, aristokratlar ve ruhban sınıfı diğer tarafta nasıl homojenleştiririz? Bütün bir sosyoloji homojenleştirme hikayesi. Eşitlik. Herkes eşit. Tanrı önünde ve toplum önünde. Hukuk önünde. Ama bu kadar kolay bir saflığa kim inanacak ki? Hepimiz biliyoruz ki Tanrı önünde eşit olmadığımız gibi hukukun önünde de eşit değiliz yani. Bazıları dedikleri gibi birileri birilerinden hep daha eşittir. Küradoluşun meşhur Filmi. Bunlar ve bazıları. <gülüyor> Yorum. İşte yani e, psikanizin yorumları arasında şu da var. Mesela e, birazdan e, Dölöz'ün örneklerinden bir tanesi olarak onu söylüyorlar. E, mesela Melanie Klein'in örneği. Çocuklar diyor soru soruyorlar şimdi. İnsanlar nasıl ortaya çıkarlar ve nasıl büyürler? <gülüyor> diyor çocuk. Doktoruna. Klein'e. Karın dedikleri zaman diyor, annesinin karnından doğacak yani. Hemen, aslında karın, annesinin karnından bahsetmiyor ki çocuk. Millikline, ha, ananın karnından bahsediyorsun. Mesela bu Risher örneği. Risher, şeyle ilgilenen bir çocuk. Biraz çocukta için tuhaf gelebilir ama olağanüstü, enteresan bir uğraş belki de. Savaşlardaki kartografiye üzerine çalışıyor. Doğrafya haritaları, harita. Haritalardaki askerlerin yok mu böyle oyunlar bugün var. O da onlardan birini oynuyor işte. O zamanki koşulların içinde. E dönem Hitler Almanyası, Churchill İngiltere'si. Diyor ki Klein bir Yahudi bir psikolojisi olarak çocuğa sen diyor bir tarafta iyi bir baba öbür tarafta kötü bir anne görüyorsun. Kitleri anne Churchill'i baba gibi yorumlamak herhalde az kişinin aklına gelir. <gülüyor> Ancak Melanie Klein olmak lazım herhalde. Yahut bu örneği galiba daha evvel vermiştim. Jung Freud'e anlatıyor rüyasını. Diyor ki bir gün bir kemik yığını gördüm düşümde. Freud diyor ki hemen ha. Demek ki babanın ölmesini arzuluyorsun. Babanın kemiklerini görüyorsun. Hayır diyor. O babamın kemiği değil, bir sürü değişik kemik görüyorum diyor. Kafatası var, bir sürü. Yani bir tane kafatası olsaydı babası olabilirdi belki ama kemiklerin içinde bir sürü kafatası var. Katliam olmuş. Babam diyor. Ya da küçük Hans örneği var. Küçük Hans da Freud'un e, çocuklarından bir tanesi, hastalarından bir tanesi. Bir evde oturuyor, apartman de sokak aşağıda. Karşıda komşunun kızı var. Komşunun kızına aşık çocuk. Komşunun kızına gitmek istiyor. Fakat o sırada bir at geçiyor, hani atlı araba arkası otobüs gibi hani makineyle değil de işte 19. yüzyılın e, pardon 20. yüzyılın başında e, atlar çekiyor şeyi. At deviliyor. Kamçılıyorlar. Ahsa diyor ki Aman diyor sokağa çıkmasın çok tehlikeli. Bütün o atın devrilmesi karşıdan karşıya gidip komşu kızı görmek isteyen hansın bu işte arzu yani istek neyse heyecan bir tür anne baba ve tehlike kanun ev aile neyse bu ilişkideki bütün bir yersiz yurtsuzlaşma hareketini kesen, otoriter baskıcı bir evet yani bir pratik çıkıyor karşımıza yani aslında bütün bir şeysi bunun sokağa çıkmak demek aşk yapmak demektir yasaklanacak çocuklar aşk yapamaz ya da at mı? Ha düşen atta babanı görüyorsun. Yani bir tür simgesel üst kodlama mekanizması. Yorum yorum bilin bu. Yahut başka bir örnek var. Yine Fransızca olarak söyleyeceğim çünkü şey aynı telaffuzu çok benziyor. Çünkü Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman biraz daha zor anlaşıdı bir örnek çıkıyor. Buschtron bir Ron nehrinin denize akan ağzı Buschtron. Diyor ki psikanalist aynı şey yine işte boş drone e, annesinin nazı derin nazı değil en büyük ipili diyor çocuk bu demiyor aslında en büyük diyor. Bir tipi grubuna gitmek istiyorum psikolojisi ha büyük tipiden bahsediyorsun öyle anlıyor çünkü kulağa. bu Remo Russel'in şiirleri gibi birazcık Remo Russel diye 19. yüzyılda sunumlarına doğru yaşayan bir şair var bahsettim galiba hatırlıyorsanız burada bahsetmemiş olabilirim çok bahsettiğim bir insan çünkü bu Marseille falan çok etkileyen biri Aynı sesteki cümle veya kelimeleri kullanıp ayrı anlamlar çıkartıyor. Hatırlarsınız galiba bahsettim. <gülüyor> <Hı>? Evet. <gülüyor> Bu onun gibi yani psikanlis. Kimse anlamıyor çünkü e, Raymond Roussel'in yazdıklarını. Sonunda bir tane kitap yazıyor. Kitaplarımı nasıl yazdım diye. Orada seslerle yaptı yorumları. İzah ediyor, eğlence yani. Ama psikaniz bunu ciddi yapıyor, eğlenmek için değil. Aradaki fark. Yani, yani bu e, bilinç dışının bir üretim ve şimdiki zamana ait olan bir makina olmasını kabul edemeyen. Bir psikolojim çirkin ahlaksız düşman bir bilinç dışına bakışıyla tamamen uzak olan bir bakış hatta o kadar ki yani aynı Auguste Comte'un veyahut Frans İtlali'nin örneklerinde olduğu gibi, psikanalistler bugünkü son kalan papazlar. Foucault'un bakışı da bu. Günah çıkarma mekanizmasıyla, papa işte kiliseye gidiyor, günah şeyinin odasının önüne geliyor. Bugün annemi düşündüm, yarın da kız kardeşimi düşüneceğim ben kendimi alamıyorum diyen yani. <gülüyor> ee, Hristiyan'a diyor ki aman diyor bütün bunları düşünmeye sil aynı insan sonra psikolojize gitmeye başlıyor biraz e, abartılı örnekler belki ama yani e, öyle Evet bu e, bilinç dışı meselesinin bir kenara bırakırsak yani bu e, makinasal bilinç dışının proyotçi bilinç dışı ile olan ayrılığını bir tarafa bırakırsak çünkü e, bir saat gitmiş e, bir saat kalmış <gülüyor> bu üç toplumsal formasyondaki sosyüsel dedim çünkü sonunda bitmeyecek hiçbir şey yarısına geldik galiba seminerim ee, bu yabanlarda heykellerde veya ut iklerde dün de birazcık üzerinde durmuş olduğumuz gibi kodlama'nın ve e, kayıt mekanizmasının nasıl ikonografik olduğundan bahsettik. Görsel. Yani eee dövmeler, yüzde açılan yaralar vesaire hep görülen şeyler. Bir görsel sanat. Dünası. Şeyde ise despotik Asya üretim tarzı modelindeki despotun vücudu haline gelen sosyüsün toplumsal formasyonunda yazının görselin yerini aldığını dün galiba söylemiştik Mesela çok ilginçtir. Mısır firavunluğunun en önemli figürlerinden bir tanesi Katip değil mi? Yahut Çin devletinin bütün bir toplumsal mekanizmayı oluşturan, edebiyatını kuran, hukukunu oluşturan, düşünce yapısını, felsefesini yapan insanlar mandarinler entelektüeller yazıyla üst kodlama mekanizması çıkmaya başlıyor. Üst kodlama mekanizması var. Ama aynı zamanda despot bu yazılı kanunları toplumuna sunmak üzere yeni bir ittifak modeli geliştiriyor. Mesela Musa'nın tabletleri. Tanrı tarafından verilen kanunlar. Yapmayacaksın, yapmayacaksın, yapmayacaksın. Bu mesela tamamen eee Deleuze ve buradaki burada kitapta yazdıkları gibi yeni ittifakı kuruyor Tanrı'yla. Artık e, antropolojideki o e, yabanların aile ilişkileri, akrabalık bağları, kadın dolaşımı üzerine kurulu A kabilesi ve B kabilesinin akraba olması. Yani Türkçede var ya hasım hısım. Asım hısım oluyor. Bütün bu ittifak ilişkileri yatay ilişkiler kadın veriyorum o bana kadın veriyor. İki grup. Yahut da ondan kız kaçırıyorum o da ya benden kız kaçırıyor ya savaş açıyor bana. Bu ittifak despotta paranoyak despotta Asya Gil, üretim tarzı diye adlandırılan toplumsal formasyonun sosyosunu oluşturan bedenindeki despotta bütün bir soy zinciri ilişkisini değiştiriyor. Yani İlkel, yurda ait, toprağa ait, ilkel makineye nazaran tam tersini, despotun yaptığı şey daha evvelki toplumsal formasyonun, ilkel, imparatorluğunun çöküşü üzerinden yeni bir imparatorluk kurmaya çalışıyor. Sen Musa örneği öyle bir örnek geldi. Yani. Biri Mısır üzerinden Büyük İsrail. E İsa da Roma üzerinden yeni bir devlet. Kilise. Bu kavramsallaştırmalar evrensel ve birbirini izleyen dönemler halinde mi anlatılıyor acaba? Ee, evrensel yani böyleyse, devlet, evrensel tarih var. Eştirdiği işte Hegelci <gülüyor> ya Markçı ...kavramsallaştırmalarla arasındaki fark nedir? E, toplumsal formasyonlar arasında... Bir, ...demin söylemiş olduğum gibi... ...bir terakki yok. Ama... ...tarihi olarak... ...bir imparatorluğun yerine başka bir imparatorluk geçiyor. Bu ilerleme demek değil. Bir tarih, bir kronoloji bu. Kronoloji başka bir şey. İlerlenin fikri başka bir şey. Çünkü... Marx'taki ve Hegel'deki Hülya Hülya çünkü hayal eskisinin yerini aşmalarla yeniyi kurmak. Bu istek bu. Teorik bir arzu. Ama özellikle Marx'ta bakarsanız mesela komünist dönemin tarifini en, en, en, en bülger şekilde bunun e, belki de tartışması daha detaylı bir şekilde metin üzerinden yapılabilir ama Marx'ın hayal ettiği ilerleyen dünya en geçmişteki dünya şey gibi bu Asırsın 2001 şey. Odise gibi Kibriyim. O meşhur taş. İlerliyorsun, ilerliyorsun, ilerliyorsun. Maymundan geliyorsun insana, insandan geliyorsun, gökyüzüne çıkıyorsun, uzaydasın. Makinal artık, değil mi? E, seni yönetiyor. Değişmeyen o şey duruyor orada. Marx'ın kafasındaki de öyle bir dönem yani. Hani ilkel komünizmden başlattığını e bilimsel e komünizmde düşünüyor. düşünüyor. Ama onu söylemek istiyorum. Marx aslında o kadar da ilerlemeci değil. Ama Hegel evet. Açmalarla ilerleyen bir şey. Yani boşuna Althusser Marx okumalarında birinci Marx ve ikinci Marx ayrımını epistemolojik kopuş diye geliştirmedi. Çünkü Hegelci kısmını Marx'ın çok enteresan bulmuyordu. İçinde bir takım yabancılaşma vesaire gibi enteresan kavramlar olmuş olsa bile. Diyalektik üzerine kurulu olan o Hegelci dönemi pek paye vermedi Althusser. Onun için sermaye kitabına baktı. Kapitale baktı. Asıl siyasi e, üst belirlenmeyi orada gördü Althusser. Burada eski bir imparatorluğun yerine paranormal despotunun almış olduğu yeni bir tutum var. Tanrı'yla girilen ittifak dedik. Yanındaki kabilelerle olmak yerine. Başka bir meşgulet arayışı. Ama bu eskiden kabileler vardı sonra devlet kurul demek değil. Tam tersine Dülöz'ün hem bu kitapta hem de e, Vigvattari'nin tabii ki hem de Bin Yayla'daki söylediği şey Ur devleti. İlk devlet modeli Ur devleti yabanlar da Barbarlar da Uygarlar da Uğur Devleti'nin modelinden çıkmışlardır. Ziggurat. Onun için ilerlemeci bir tarih anlayışı değil bu ama kronolojik bir tarih anlayışı var. Bunlar da kronoloji takip ediyorlar. Yani Mısır'ın yerine ne yapıyor? Başka bir devlet kurmak istiyor. Mesela Ve özellikle, özellikle despot paranoya yakın en büyük özelliklerinden bir tanesi ordusunu bir orduya çevirme. Halkını bir orduya çevirme. Bir savaş makinesi. Bir savaş ve İstila makinesi. Ay, var, evet. İlerleme, mi? Anlamadım? İlerleme fikri mı? İlerleme fikri şey ondan çok uzaklayacağım ama evet zıt tabi. Ama ilerleme lafını kullanmadım ben. Tam tersine kronoloji kullandım. Tarihsel kronolojiden bahsettim. Yani düşünce ilerleyen bir düşünce değil. Yani ee, lineer yani, lineer yani, düşünce ile kronoloji ayrı ayrı şeyler. ayrı, ayrı açısından değil. Yani zaman algısı farklı ya. E, lineer zaman algısı kronolojik diyorsunuz. bir şey. Dairesel. O da kronolojik. Kronolojik ama yani. Tamam da fark etmiyor. Ee, Şimdi. Doğu'nun Doğu zaman algısıyla şimdi işte, ilerleme mi işlenmeye çalışıyorlar arkadaşın sorusu üzerinden. Farkı bu mu karşısında? Kayakta böyle okuyuş. Demin e, ya da terkiyadaki. Evet ama şimdi masallar ne diyor? Zaman zaman içinde, kalbur zaman içinde. Biraz onu söylemeye çalışıyorum. Ama yani, e, e, masal, masalı anlatan bir yerden başlıyor masalı ve ilerliyor ondan sonra. Evet masalın e, nakaratı Hayatı özetleyen bir şey, hayatı söyleyen bir şey aslında. Anlıyorum da. Buna rağmen masadın kronolojisi var. Bir padişah var, padişah bir şunu yapıyor, ondan sonra bununla evleniyor, ondan sonra şey yapıyor, devlet ona hikaye anlatıyor vesaire. Yani anlatı kronolojik, zamanın algılanışı döngüsel. Bu kadar mı? Yani buradaki Aynı şey gibi yani. Hani, e, bir imparatorluğun çökmesiyle yerine başka bir imparatorluk gelmesi kronolojik bir şey. Bizans çöktü, Osmanlı geldi. Buna hayır demenin imkanı yok. Ama formlar da değişiyor. Ve arda arda bir Formlar valla. E, yani Bizans formlar. ve Osmanlı örneğini alırsak e, Fuat Köprül'ünün mesela o meşhur kitabı e, Bizans'tan Osmanlı'ya kalan bir sürü ee, siyasi gelenek olduğunu anlatıyor. Yani Fatih'in kendisi kendisini ilk başta Osmanlı İmparatoru diye koymuyor ki kendisini Roma İmparatoru diye görüyor. Yani yeni bir şey kuruyor ama hep bir devamlılık var ama aynı zamanda bir kopma var. <gülüyor> bir bin değişmiş o arada. Okulokos bir İstanbul olmuş Müslüman İstanbul. İktidar açısından. Yani ilerleme değil bu. Kronoloji. Tarih. ya anlatanın kendisinin kronolojisi var. Zaman zaman içinde olsa bile. Yani paranomanyak despotun bir askeri teşkilatı var. İçin çünkü istila etmek üzere. Büyümek üzere. Şimdi burada vermiş olduğumuz örnekte Mısır olsun yahut Musa olsun bahsettiğimiz hikaye değil mi? Milattan önce 7. yüzyıldan filan bahsediyoruz yani. Halbuki antropolojik olarak yaban toplumlar bugün bile varlar neredeyse. En 30-40 yıl evvel vardılar. Bugün kalmadılarsa bile. Yani bu toplumsal formasyon kronolojisi değil. Onlar farklı. Ama daha geçmişte olan daha ileride olandan daha devletçi. Yani devlet sona gelmiş değil. Önce dediği anz bir kitabı vardır. Psikolojisi turada. E, <gülüyor> Tösaadüf. Eee Kabileden devleti doğru giden bir toplumsallık olduğunu düşünüyor. Hayır. Burada e, Mısır devleti var. Ama 40'ta 50de Claude Lévi-Strauss Amazonlara gittiğinde yabanlar var. Ya Pierre Clast e, Guyakiler'in ülkesine gittiğinde işte 1950-60'lardan bahsediyoruz. Milyarlı önce 20. yüzyılda değil. İlerleme yok onun için yani. Tarih ilerlemesine kurulu değil, dokunulmazlık da öyle bir şey değil. Yani bir yandan despot işgal üzere ordusunu kuruyor. Aynı zamanda da içindeki komutanların da oluşturmaya başlıyor. Yani mesela İsa ve havarileri o oraya gidiyor yayıyor öbürü oraya gidiyor yayıyor öbürü öbürü yani ordunun entelektüelleri anlatacak anlatacak ikna edecek Hristiyanlık oraya da gelecek oraya da gelecek oraya da gelecek ya Musa Bütün bir Mısır çölde Mısır değil mi? Devletçi mekanizması yerine yepyeni bir makine çıkartıyor. Portatif, taşınabilen, taşınabilir bir mabet. Göçebe mabed. Ve de hani bu Indiana Jones filmlerinde var ya? Meşhur sandık. Sandıkasıyla mabedi mi taşıyor? Bütün ruhları içinde değil mi? Şeyde Naziler onun peşindeler. Ve bütün bir Yahudi cemaatine yeni bir savaş makinesi sandukasından yüreğe yüreğe çölde yeni bir savaş makinesi oluşturmakta. Yani e, aynı Jackson e, kara panterlerin e, liderlerinden Jackson'ın söylediği şey gibi kaçıyor ve yeni silah arıyor ordusunu kuruyor Jackson silahını bulamadı ama Musa örgütlenmesinde silahını bulabiliyor yahut şey işte yani demin söyledik St. Paul Anadolu'yu geziyor yaymak üzere düşünceyi inancı daha doğrusu Düşünceden, düşünceyi ve aynı zamanda bütün şey ittifak ama Tanrı'yla kurulan ittifaklar. Yan kabilelerden değil artık. Bu despotik makine yeni ilişkileri kurmak üzere Tanrı'yla olan ilişkisini yaymaya başlıyor. Soy zinciri yavaş yavaş Meşrutiyetini alıyor Tanrı'dan ve yan taraflara doğru ittifaklar başlıyor. Sol zincir ittifaklarının dikeyliği ile genişlemenin yatayları arasındaki bütün o e, eklemlenme ve zincirlenme ilişkisi yepyeni bir makina çıkartıyor ortaya. Şeyler de yok bu. Yerlerde olmayan bir şey ilkelerde yok. İlkeler yan kabileyle evleniyor ancak. Onların tepede bir tane aşkın düşünceleri yok. Yeni bir ittifak kurmak ve dolaysız ittifak tanrıyla. Tanrı bana konuştu. Bir tek ben duydum. Çölde bana söyledi. Bana yazdı verdi. Ha? Burada kodla üst kodu aynı anda aynı zamanda kullanıyor değil mi? Burada e, üst kodlama diyor. evet. Yani şey, kodu da aynı zamanda kullanıyor. Evet evet yani ha, hayır. E, despotun üst kodlaması evet kodları kuruyor. Ama üst kodlayarak kuruyor. Yani yazıyla koyuyor. Yani e, vücuttaki işaretlerle değil artık. Resimdeki üst kod şey, İsa yürü ya da işte Şamdan falan. Şimdi e, vücutta yapılan şeylerle duvara yapılan şeyler arasında fark var. Evet, Rönesans e, veyahut e, kilise otacğa e, duvarlara e, yahut da e, kilisenin içine mezar taşlarını oydurduğu zaman e, heykel traşa yahut da çizdirdiği zaman duvara e, İsa hikayeleri. Evet, e, üst kodlama yazı mı o? Ama İkonografik yazı. ...öncesi e, o sanatçıların içinde... o <gülüyor> ...yani içine aslında resmi bilen bir şey. Anlamadın mı? Bir sanatçı bunun kendisi... ...aslında tamamen bir şeyden, bir şeyden, bir şeyden Oradaki hikayeleri önce kendine nüfuz ediyor. Onların karşılığı var. Sonra dışarı çıkıyor. Vallahi ben size söyleyeyim. Michelangelo Anj. Sixteen Şapeli yaparken... ...ne yapıyor? Bütün erkek sevgililerinin resimlerini oraya e, şeyler diye çiziyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve bir İsa deseni var. İsa yani e, en büyük kırtkan e, dansı yapmakta. Çok Şimdi, hani, e, üzerine... Şunu söylemek istiyorum. Michelangelo şeye bakıyor. Kilise benim paramı versin ben de bir şey yapayım burada. O Hiç öyle irindar de. da değil yani. Oy nakde değil. Yabancilerin bedenlerine yaptıkları işaretler ve aslında tıv içinde yukarıyla ilişkili bir karşılaşıma. Hangi yukarıyla ilişkili onlar? Tam bir şey. Şu ya da bu şekilde hani bir kere. Yo ritüeller illa tanısal değil. Ritüeller toplumsal devamlılıkları sağlayan bir şey. Yani siz eğer çocuk doğduğunda her seferinde yetişkin yaşına geldiğinde bir tane çekerseniz çekersiniz burasını. Buraya ritüeldir. Hiçbir tanrıyla alakası yok bunun. Tanrısal bir şey değil. Yani e, İsa'nın Tanrı'nın oğlu olarak yaptığı maceralar evet dindarlıkla ilgili ve e, aşkınlıkla ilgili. Çünkü İsa, İsa Allah'ın oğlu. Allah'ın evri Allah'ın oğlu. Öbürlerimde bir şey yok ki. Mesela, ha? Büyü var. Büyü bambaşka bir şey. Büyü, e, mesela yine şeyin, hem e, Marcel Mos'un, ...sosyoloji ve antropoloji gibi de büyü üzerine üstü güzel bir şey söylüyor bence. Ve bu şeyle alakalı. Yani iyi hatırlattın onu. Çünkü din kamuya ait bir şey. Büyü gizli bir şey. Yani büyü onun için cezalandırılıyor hep dinler tarafından. Kara büyü cezalandırılacak çünkü Tanrı'nın kelamında büyü yok. Onu ancak Tanrı yapar. Greklerde buna benzer bir şey var. Ama Grekler yaban toplumu değiller. Yani o mitolojide Zeus değil mi? Mesela Prometheus mitolojisinde Pandora'nın şeyi açıldığında kap, kutusu açıldığında aynı Zeus şey gibi Pierre Clastres'in ilkel şefi gibi Halkına yiyecek veriyor, pişiriyor. Çünkü bilmiyorlar, taş bilmiyorlar. Ve o dağıtıyor. Ancak öyle Tanrı Zeus olacak. Ne zaman ki Prometheus ateşin sırrını götürüyor insanlara, ne diyor Zeus? Bundan sonra etini sen pişireceksin, bundan sonra karını sen dölleyeceksin. Çünkü seks yok. Zeus cengaverleri topraktan çıkartıyor kılıçları kalkanlarıyla savaşçı var bundan sonra köylü olacaksın diyor gireceksin toprağa belleyeceksin açık havada açık veya kapalı havada fark etmez karını dövüleceksin yani ee, büyü gizli bir şey Halbuki buradaki bahsettiğimiz paranoyaklar bütün bir topraklara toprağı değil, topraklara açılan, genişleyen bir yayılmacı askeri mekanizmayı kuran insanlar. Büyük komutanlar. Pardon, şey Özellikle şimdi ve psikoloji, kural koyucu hastığını görüyoruz ama Hı. antropolojinin kendisinin kural koyucu, tanımlayıcı olarak aşılması veya tartışılması noktası nerede geliyor? Çünkü ilgi üretimiyle ilgili antropolojinin de geçmişinde ve hala devre aldığı sorunlar var. Ve çok fazla antropolojinin bakış açısından bir bakış bakışa doğru gidiliyor. Değil çünkü bütün bir yani çünkü bütün kitabı yapmaya imkan yok. Bütün bir, bakın, ee, şeyler, üçüncü bölüm, Vahşi, Barbar ve Uygar, ben şu anda 163'ten 229'a geldim. Bütün bir birinci kısım, yani e, tamamen Levi Strauss'un yapısal antropolojisinin, Tarihsiz toplum bakışının ses yasağı üzerine kurulu Fröten ödünç aldığı ödipen bakışının ve de daha ne var vesaire vesaire diğer antropologlar tarafından nasıl çürüpüldüğünü gösteren yığınla cümle var. Yani mesela ne bileyim Lewis Prost diyor ki Soğuk toplumlar ve sıcak toplumlar vardır Soğuklar Tarihsizdir, sıcaklar tarihlidir Batı toplumları tarihlidir bile tarihsizdir Yani Mesela Edmund Leach'in Antropoloji Eleştirisi kitabı Bunun bir küçük şey galiba Afa yayınları 90'ların başında yayınlamıştı Claude Lewis Prost eleştirisini Bu kitap değil ama o tamamen akrabalık ilişkilerinin Louis Posman okuduğu anlamda gerçekleşmediğini bunun bir evrensel olmadığını çünkü Freud da öyle söylüyor. Enstest yasağı tab ve tabuda. Değil mi? Evrenseldir. Ee, şeyde de öyle. ödip evrenselliği. Ama bütün bu etnologların başvurlukları, antropologların, etnologların vesaire yaptıkları şey aslında antropoloji eleştirisi beraber. Yani hakim antropolojinin eleştirisi. Bu da hakim psikolojinizin eleştirisi. Üstelik de yani kitap direkt e, küçük küçük imalar var ama çevirmiş olduğum gibi aslında 1960'lı ve 70'li yılların başındaki psikolojinizin eleştirisi. Yani Lacan Freud e, eleştirinin içine giriyorlar ama problemleri onla, onlardan çok o Robert Kastel'in psikanalizm diye adlandırdığı dünya. Herkesin bir tür şey diyor bakıyor Robert Castel. <gülüyor> Psikanalist çocuklarla uğraşırdı eskiden. Artık ailelerle uğraşmaya başladı. Karı koca ilişkileri. Yani bütün bir ödipal şey 1960'ların 70'lerin başının psikanizmin eleştirisi. Sen de çocuktun, sen de babanı, sen de anneni vesaire. Yani e, aileyi nasıl kurtaracağız? Nasıl e, dedim sosyoloji e, Auguste Comte'dan nasıl homojenleştirecek diye uğraşıyorsa ayrı ayrı yöntemlerle psikolojiste aileyi nasıl kurtaracağım birleştireceğim toplumda ayrılmış artık çikidik aile yürümüyor adamlar başka bir yere ayrılıyor kadınlar başka bir yere ayrılıyor ikinci evlilikler 40 yaş evlilikleri tek ana babalı çocuklar vesaire eşcinsel evlilikleri falan yani bunu anlayamayacak olan bir şey var Psikanist var aileyi homojenize etmeye çalışan bir düşünce o kadar arzu da kesiyor her şeyi de kesiyor Bakımdan antropolojiye yaslanılmıyor. Tam tersinde antropolojiye eleştirisi var. Temel i̇şte Lewis antropolojisinin büyük bir eleştirisi. Çünkü hakim şey o sırada o. Yapısal antropoloji. Diyor ki mesela burada ilkel toplulukların tarihsiz olduğu ve kendi arketipleriyle ve kendi devamlılıklarıyla tekrarlarıyla yürüdüğü hakim fikri tamamen bir zayıf fikirdir ve uymaz toplumsal örneklere. Uymuyor çünkü. Etnologlar da bu şekilde olmuyor ama diyor tarihi icat eden ve ona büyük bir önem veren Yahudi, Hristiyan Trajik, tra tragedya düşüncesinin ideologları öbürleri diyor işte sonuçta. Yani evrenselleştirilmiş diyor Hristiyan Ödipal Enset yasağı gibi bir düşünce sonuçta bir tarihin icadı olarak orada da vardı. işte ilerleme orada var. İlerleme orada çıkıyor karşımıza. Ne bileyim meşrullak burada geçiyor mesela yine. Yani bu ilkellere ait bütün bu yabanlara, ilkellere ait olan bütün bir toplumsal kimlik diye adlandırılan şey çünkü Goyakis'in yahut ritüellerle o kimliğin içinde olacaksın yani şeyi kıran olan, kesen şey o. Arzulanan makineyi kıran şey, kesen şey o. Bunu yine kapitalizm. Yani modern kapitalizm. Bunu alıyor ama ya sosyalizm de aynı şey. İşte 70'li yıllardayız. Çelişkiler bularak Maksim meşhur şey işte kapitalizm kendi ilk çelişkilerinden yok olacaktır. Çelişkiler bularak yok olacağı veya aşılacağı düşüncenin tersine kimse asla çelişkiden ölmedi. Bu kırıldıkça, şizofrenize oldukça Amerikan usulü, pragmatizm usulü çok daha güzel işliyor. Kapitalizm yani. Yani şeyin farkı. Ee, yabanların hikayelerden farkı olarak. Yani antropoloji eksik kalmıyor. Freud eleştirisi, Lacan eleştirisi, Marx eleştirisi, kurt e, lewis eleştirisi, Freud ve Marx ikilisinin o meşhur Eros ve Uygarlıktaki iki, ikili mekanizmaya işte tamamen Nietzsche'nin <gülüyor> ahlakın soykütüğü giriyor. Son papaz. Sürekli bir son papas Yani son papazdan kurtulmadıkça yürümeyecek. Aferin dersiniz o... bilgi Nietzsche'ci olduğunu <gülüyor> perspektivist olduğunu düşünebilir miyiz? Elbette. Elbette. Perspektivist. Şimdi ilk başta despot istila üzerine kendi kurmaylarını oluşturuyor demiştik. Burada sosyosun sosyalliğin yani yüzeyi paranoyak despotun vücudu dedik. O vücudu etrafında oluşan bir bürokrasi örülmeye başlanıyor. Asyet tipi üretim tarzının ve sosyalistlerin de daha sonra Mitvogel'in anlız ettiği bürokratik bir devlet yapısı. Lacan da onun için değiştiriyor orasında. Lacan'ın son dönemi kitle psikolojisi diye bir şey çıkartıyor. Partiye yazar gibi adamları yazıyor. Çoğaltıyor. Fröthçü ekolü. Paris'e ve kısa kısa psikolojik seanslarında yeni psikolojikler ortaya çıkar. Diploma veriyor yani. Diye. Fakat bütün bir lakan'ın o yani e, onu tanıyorlar yani ve işte söylüyorlar. Lak, i̇lk lakandı yani Ödip'i sarsan Yani ama onu bürokratik bir Organizasyon modeli üzerinden yeniden kurmaya çalışıyor. Aynı despotlarda olduğu gibi paralelik despot. Kendi yandaşları ve siyasi parti. Onun için Artaud'un kavramı önemli. Organsız beden. Merkezileşmeyen. Organize olmayan. Her birinin kendi özertliğindeki yapı. Yapı bile değil. Düzenleme. Yapı çünkü güzel bir laf değil. Ajansman. Düzenleme. Yani ne zaman özerk Sovyetler yani, değil mi? İktidar Sovyetlerin derken Lenin merkezi partiyle iktidarı oluşturuyor. <gülüyor> ne zaman ki Sovyet tipi örgütlenmeler, yani özellikler bir parti bürokrasinin parçası haline getiriliyor... Orada bütün devrimci <gülüyor> lafı kullanabiliriz bence. Arzu bloki oluyor. Klasik, respotik bir sosyist. Yine baştan kuruluyor. Bakımdan bu bürokrasinin Merkeziyleştirilmesine karşı çıkılan kavramın kendisi Artaudan'ın uçanılan kavram. Organsız beden. Organların birbirlerinden bağımsız bir şekilde işlediği, organizmaya maruz kalmamış organlar. Bunu ya siyasi olarak düşünebilirsiniz yani. Özerk, konsey modelleri. Otorite yok diyor. Otorite tabii ki var sonuçta. Ama merkezi iyileşme yok. Birimlerin içindeki örgütlenme modelleri. Düzenlemeler. Yani bu toprağa ve yurda ait olan bir yaban örgütlenmesine karşı mega makina bürokrasi. Çin bürokrasisi, Rus bürokrasisi, bütün bir Osmanlı bürokrasisi değil mi? Sipahiler Hint bürokrasisi Miri toprak rejimi toprak yahut yurt yabanlarda bütün bir toplumsallığı oluştururken özel mülkiyet gibi kapitalizm tekrar onu ödün alacak despotun toprağı bütün kendi bedeni gibi kendine ait miri rejim. özel mülkiyet imkanı tanımayan bir hukuk sistemi tasarruf hakkı var diyor onun için feodal değil batı feodalitesindeki o ayrı ayrı merkezsiz oluşum despotik toplumlarda yok izin vermiyor o bürokrasiyle sarıyor vergi, vergi, vergi. Osmanlı'nın şeyi, büyümesi tamamen e, bu kendi bürokrasisini yerleştirmesiyle oluşuyor. Yani bir tür örgütle, parti örgütlenme modeli gibi yani. Merkezi bir parti örgütlenme modeli gibi. Bugün ne oluyor? Herhangi bir parti kazandığında hemen valiyi değiştiriyor, polis şefini değiştiriyor, öbürünü değiştiriyor, yok başkanını değiştiriyor, binler neyi değiştiriyor. Hatta gizli servisi değiştiriyor. Yeni modelini kuruyor. Hatta borcumasını değiştiriyor. Yaslandığı. <gülüyor> Parti bürokrasisi <gülüyor> bu. Etputik bir paranoyak rejimi. Tanrısal güçten gelen paranoyak rejimi. Mesela şeyde yaban kabilelerinde toprak dağıtılıyor. Tıpkı ürünün şefin kendi ambarında toplanması gibi. Dağıtacak çünkü. Haklar, hükümlülükler meselesi ilkellerde açlığa çare olarak bir şefin toparlamış olduğu ürünün hakkani bir şekilde ile alakalı <gülüyor> bürokrasi halbuki bütün bir toprak meselesini özel mülkiyetin olmadığı toprağa imparatorlukçu bir yeni kayıt mekanizması olarak sosyosu toprağı hepsini bir kişinin üzerine bağlıyor onun için mesela Türkiye'nin entelektüel geleneğinde mesela değil mi fonksiyonla insan birleşmiştir. Yani bir fonksiyonun eleştirisi demek aynı zamanda o insanın eleştirisidir. Mesela bu despotik toplumsal formasyonun getirmiş olduğu miraslardan bir tanesi belki de toplumsal sosyusun kendisi eğer kuralları koyuyorsa ve o kurallara karşı çıkan bir direnme varsa o direkt sembolik olan imparatorun sultanın ne bileyim hangisi ise işte ya da batı batık krallıklarda az Asya tipi üretim tarzı devlet modellerinde ödünç almıyorlar tabii ki güneş kral Fransa'nın devlet benim diyor değil mi o da Hristiyan Tanrı'dan ve kiliseden almış olduğu güçle devlet benim diyor ama ne yapıyor? Kilise ile arasındaki bağı kopardı devlet benim diyor. Yeni bir tanrı ittifak modeli. Kurumdan geçmeyen ittifak modeli. Luther sonrası yeni bir ittifak modeli. Onun için 17. yüzyıl Fransız'ı Latince yerine Fransızcayı tercih etmeye başlıyor. Çünkü krallar Latince konuşamıyor. Kral, entelektüel değil. Bir şövalye yani kral. Silah kullanmasını öğrenen, konuşmasını öğrenen, sarayında kur yapmasını seven bir insan. Montaigne mesela o, Latince öğretme çabası babasının satolur olan babası. Latince hatta hizmetkârında 9. öğreniyorlar. Mezmuren çözüyor hiç. Mesela Yani kral bilmiyor ama entelektüellerin bilmiyor, bilmiyor. Işte, aynı dönemde Montaigne biraz daha ileri. Evet, o o, o yani şey? O özellikle yapıyor babası zaten. Onu, onu 17. Yılın sonu olması evet, lazım. Yapıyor. ona karşı yapıyor. güzel yani, yani dersem eee Montaigne'in bütün büyük bir sektisizmi 1774'teki meşhur Portekiz depreminin sırasında oluşan bir şey. Sonsuzcasına, küçük ve sonsuzcasına değil mi? Bütün bir şey krizi yani. Dindarlık krizi. Yani... Bütün bu e, Biraz daha buraları atlayacağım Çünkü kapitalizme gelmek istiyorum Çok az zaman kaldı e, Şeyi söyledik bu Kapitalizmin yazıyla alakası olmadığını Dün hatırlıyorum e, Onun için Analfabettir diyordu kapitalistler Kapitalizmin kendisi <gülüyor> Fakat Aslında bütün kodları yok ederken yani despotik veyahut ilkel kodların hepsini, ritüellerin hepsini yok eden kapitalizm yersiz yurtsuzlaşmış olan kapitalizm evrensel bir dekodaj sistemi kurmak istiyor. Kodsuzlaştırma. Yayılmacılığı onun için yani yayılan kapitalizm ee, bir tür emperyalizm yahut oryantalizm 19. yüzyıl vesaire bütün bu kavramları da düşünebiliriz bunun içinde ama asıl yayılmacılığı onun için şizofreni onun sınırı diyecekler. Dış sınır, iç sınırdı, iç sınırdı çünkü sermayenin kendisi dedik. İç sınır sermayenin kendisi kapitalizmde, dış sınırda ...kapitalizm gibi işleyen ama... ...onun içine girmeyen... ...onun örgütlenme modeline uymayan... ...şizofren. Çünkü... ...her şeyi... ...şizofrenize eden bir kapitalizm yok değil, var. Yani... Renault marka araba çıkarır gibi toplumsal alanda şizofren çıkaran bir kapitalizm yok değil, var. Ama buradaki enteresan olan şey, şizofreniyle kapitalizm özdeş değiller benzemelerine rağmen. Onun için sınır. Tam tersinde Şöyle yazıyorlar. Kapitalizmle özdeşleşmeyen şizofreni tam tersini, kapitalizmle kendi farkını, kendi ayrımını ve aynı zamanda kendi ölümünü ortaya koymaktadır. Çünkü mutlak sınır haline gelecek şizofren. Yani akışkanları, akışkanlığı... Arzun, arzulanan makinelerin akışkanlığı tamamen sosyallik dışına çıkmış olan organsız bedenin anti üretim mekanizması yani üretime, üretimi kesen bir şey onu çok hızlı bir şekilde söyleyeyim üretimi kesen bir şey birdenbire e, böyle bir laf e, söyleyiverdim ama açmak lazım tabi her seferinde Kapitalizmin üretim biçimini artı değer üzerine oluşturulan değerlendirme modelinin tersini o da e, dekode ediyor, kotsuzlaştırıyor, kotuzlaştırıyor ama artı değerle tekrar yerine yurduna sokuyor özgürleşmiş işçiyi. Topraktan yersiz yurduna işçiyi tekrar yerine yurduna sokan şey ondan bir değişken sermaye çıkarması. İşçi bir değişken sermaye haline geliyor. Hop. Sabit sermayenin yanına kapitalin e, sermayenin organik bileşimi içinde yerleşiyor. Yani özgürleştirmiş olduğu feodal köylüyü fabrikanın içine hapsediyor. Özgür ama işte mecbur çalışmaya. Çünkü köyündeki tavuklardan yumurta yahut e, topraktan ürün alamayacak. Şehirde yaşamaya başlamış. Sanayileşmiş bir şehirde yaşamaya başlamış. Ve de ikinci bir şey daha var. Aile kurduruyor ona. Jacques Donzelon'un meşhur kitabı. Aile Polisi. 19. yüzyılda Fransa'da devletin nasıl Sanayi toplumu içinde bütün bir o haller bölgesindeki 18. yüzyıl 19. yüzyılın içindeki o berduşluk, serserilik, işsizlik bir tür tehlikeli sınıflarla verilen yani o meşhur grup onlara yeni bir çözüm buluyor. Diyor ki her evlenene iş bulacağım ev vereceğim evlenmeye başlıyorlar. Aile kuruluyor. Çekirdek ailenin başlangıcı 19. yüzyıl. Eğer serseri olmazsan okullardaki gibi yani. Sınıfını iyi geçersen sana ödül vereceğim. Ödül ne? Bir kadın, bir de ev. Gelir sana kalmış. Ona bak, çocuk yap, ne yaparsan yap. Ama işine zamanında gel, içki içme. Ya içersen de Az her ki gün verimliğin kuvvetli olsun yoksa işime yaramayacaksın. Yani bütün bir yerine yurduna sokma mekanizması özgür, yersiz, yurtsuzlaşmış köylüden işçi oluşturması. Ama organsız beden ve şizofren... Fabrikaya alınamıyor. Her an delirdim halindeki birini sabit sermaye haline yapar değişken sermaye haline getiremezsiniz. Orada dış sınır başlıyor. İçeri atacak çünkü psikiyatrik hastaneler. Psikologlar ve psikolojistler kapitalizmin yersiz yurtsuzlaşan sınırlarının sonunda tıkanıp kaldığı yer. Her şeyi özgürleştiriyor ama dilleri değil. Hatta özgürleştirecekse eğer 1970'li yılların sonu 80'lerde... Sektör politikası kuruyor. Nedir sektör politikası? Akıl hastalarını psikiyatri hastanelerinde diyor bizim ki. Asmaekte besleyelim mi? Onlar da diyorlar ki beslemeyelim de gitsin evinde otursun. Ayda bir de doktorunu gör, psikiyatristini gör, gitmeye gitsin. İş bulacak mı, evi var mı? Onunla değil. Sektör politikası modernize edilmiş hastaneler, bu şeyler gibi hani hapishanelerde artık içeride tutmuyorlar da ayaklarına bir tane bilezik koyuyorlar, elektronik bilezik. Sektör politikası psikanalistlerin oluşturmuş olduğu bir zincir. Adresin belli olacak ki gelmezsen polis lisenini oradan alıp götüreyim doktoruna. Yani sürekli ittiği sınırlar kapitalizmin kendi içindeki gerek ekonomik, gerek pisişik, itemediği yerlere onu sıkıştırıyor. Yani şeye gidebiliyor, Çin'e gidiyor, Avustralya'ya da gidiyor, Melanesi yerlerinde Coca-Cola'yı götürebiliyor. Ama şiş tıkanıyor. Yani bütün bir sermayenin bütün bedeni, dolu bedeni diyelim, sosyosu yani sermayenin kendisi üretim yoluyla ekonomik üst belirlenme mekanizmasını tutuyor elinde üretimi teşvik ediyor Fabrikada tüketimi teşvik ediyor toplumda. Ama müdahale de etmiyor. Demokratik yoldan. Herkes kendinden sorumlu. ister alır ister gelmez. Yani almaz. İster çalışır ister çalışmaz. Ama sistemin kendisi içinde eğitimiyle, okuluyla, hastanesiyle vesaire yani işte Selin devletin ideolojik aygıtları dediği mekanizmalarla onları eğiterek pedagojiyle çalışmasının gerekli olduğunu söylediğinde Hristiyan düşüncesinin alın terinine kazanacağın ekmek sözcüğünden başka bir şey de yapmıyor. İşte size nasıl despotik dinsel söylemle özgürleşmiş sınırlarını dekode etmiş kapitalizm arasındaki ittifaklar. Onun için tarih ilerleyen bir şey değil kapitalizmde. Kapitalizmin kendisi ilerliyor. Çünkü ilerlediği coğrafya da yer değiştiriyor. Hollanda'da Amsterdam'dan kalkıyor. Bütün aileler Aile halinde gidiyorlar. Hani bir çok güzel bir sergi vardı. Birkaç sene evvel. Cenova ee, ve Venedik'teki Yahudi aileleri Hristiyanlık baskısıyla işkence, baskı, zorunlu vergiler vesaire Kaçıyor Hollanda'ya. Amsterdam merkezi oluyor. Orada başlıyor şey, şey, işte meşhur Spinoza hikayesinde olduğu gibi hükümdar devrilip yerine daha muhafazakar hükümdar geldiği vakit bütün bir despotik makine çalışmaya başlıyor. Oradan kaçırlar Londra'ya. Savaş, İkinci Dünya Savaşı. ...tek savaşılmayan yer var... ...Marselüç'an da oraya gidiyor Amerika. Sonra Amerika'ya gidiyor aileler. Yani... ...16. yüzyıldan aynı aileyi... ...şehir şehir... ...kapitalizmin... <gülüyor> e, ...çizgisini takip edebilirsiniz. O sergideki örneklerde. Ama tabi sadece örnekler yok... Evet, saat 8.30'a geliyor. Ee, yani aslında e, söylemek istediğim çok yani e, örneklerle örneklerle gidebiliriz ama despotik yani geldik şeye burada dil bilimine. gitti mi? Antropoloji, psikanaliz ama dil bilimi de makineden geçiyor imleyen meselesi. Çünkü despot paranoyak ile sembolik despot vücudu fallüsü sosyoloji imleyen yahut gösteren hangi tepkimizi çevirirsiniz? Dili dilin içindeki gramer kurallarının işaretini ...sembolik üzerine aynı şey... ...Lakan'ın yaptığı şey... Çünkü ...dil bilimden alıyor da... ...Lewis da aynı şeyi yapıyor... ...dil bilimden alıyor... ...Despot'un... ...bedeni... ...imleyen işaretin kendisidir... ...ve... ...dilin... ...bütün akışkanlığını... ...Artuğrul'un şeyini hatırlayın... ...nasıl sesi kırıyordu... ...başka yere kaydırıyordu anlamlarını oraya buraya çekiyordu. Bir koda koymaya uğraşıyor. Kodsuzlaştırılmış kapitalizm kendini yani, e, okuma yazma bilmeyen kapitalizm kendisini anlamın göstereni üzerine kurmasını da çok iyi biliyor yani şizonun Arton'un, bekletin hangisini isterseniz bütün dili içinden mayınladığı, sentaksın yok edildiği anlamın kaydırılıp saptırılıp ahlaksızlaştırıldığı dili Hizo dilini yani bir eğitim, öğrenim ve öğretim mekanizması içinde imleğinin üzerine oturtuyor. Aynı devletin kanununu kurması gibi. Fakat şimdi kanun devlet kurarken zannetmeyin ki merkezi bir kanun sistemi var. Yani diyor ki e, Kafka kitabında diyecekler ki yahut da bu bürokratik yöntemi de en iyi Kafka anladı. Çünkü Çin sevdiğinde kanun bir yandan merkezi devlete ait ama duvarlardaki her bir e, tuğlanın tekabül ettiği her bir insan hani şeyi düşünün davayı herkesin kanuni kapısı ayrı. Kimse aynı kapıdan aynı kapıdan girmiyor. Yani bireyleştirilmiş bir kanun sistemi. Evrensel geçerli. Aşkın ama aynı zamanda içkin. Her bir kapitalizmin her bir kanunu, her bir içtihatı, jurist prudansı o vakayı ilgilendiren insanlar için. Onun için kafka kapıdan içeri giremiyor bir türlü. K yani daha doğrusu. Kahramanı. Dolayısıyla ister kapitalist ister sosyalist bürokratik imleğin üzerine kurulu merkezi üretimi kendi kontrolünde tutan ve bunu yayıp genişleten kapitalizmin ödünç aldığı model sizin sorunuza geliyorum en baştaki Uğur Devleti mesela şu aşağıdaki sergideki şimdinin merkezi diye Dubai'de yapılan bir şey var en büyük en uzun dünyaymış dünyadaki şu anda Göğe doğru yükselen zigurat kulesi. Ur devletidir yani. Onun için de böyle bitirelim. İster demokrasi, ister faşizm, ister de sosyalizm olsun, hepsi kapitalizmle işliyor. Bütün kendi düzeni içinde Ur devletinin modelini eşitlenebilen, yani onu aşamadıkları Ur devlet modelini alıp onun ruhu içinde varlıklarını sürdürebiliyorlar. Onun için de diyor bu şeyden alıntı. Suzan de Brunov'dan bu demokrasideki Ur devleti tarafından diktatörün, Duvalye adlı diktatörün polis şefinin ismi de désirdi diyor. D-E-Y D-E-S-Y-R arzuydu. Yani polis şefinin ismi vezir yaylan yazılıyor ve arzuda akışkanlığı olan bir makine olmaktan çok demokratik faşist devletin polis çifinin kendisinden başka bir şey değil yani e, sadece psikanaliz. Antropoloji, dil bilimi değil, yahut da dialektik felsefe, Hegelci Marksçı dialektik felsefe değil. Aynı zamanda Foucault'un da çok yakınında olarak çok fazla beğenmiş olduğumuz, kendi yüzünü saklayan, demokrasi diye adlandırılan rejimin de kendisi arzunun, kontrol edildiği, arzu benim diyen, çünkü demokrasi arzu benim diyor, ben veririm akışkan akışkanım eşitliğim vesaire ee, demokrasinin de e, kuvvetli bir eleştirisini, siyasi anlamda eleştirisini e, Dönöz ve Gattari içinde e, yapıyorlar. E, Antiyodip'i burada e, şu anda bırakıyorum, belki geliriz, ondan sonraki haftada e, Bin Yayla üzerinde bulacağız İyi akşamlar.